Şimdi kim kurban bayramını bir koçun etinin yenmesi veya fakir komşulara dağıtılması olarak görüyorsa tabi bunun için bir sürü alavara dalavara yaparak bu sadece dağ gibi bir gerçeği bir kova kuma dönüştürmektir. Bu nedenle işte Üzerimizden şu kadar Kurban Bayramı Şu kadar Kadir Gecesi Şu kadar Ramazan-ı Şerif Bu kadar Mina, Müzdelife Arafat Vakfesi Bu kadar Kur'an Hatimleri, bu kadar Laflar, edebiyatlar Geçtiği halde Hala faiz Afet gibi Kasalarımızı Rızkımızı Cebimizi Sofralarımızı Fırtına gibi işgal etmeye devam ediyor Çünkü biz İsmail'den Koç anlıyoruz Kurban bayramından Faizle mücadele etmek Banka müdürü Sana en son model Villa teklif edelim Bizimle çalış Dediği zaman defol deyip Güvenlikle onu Fabrikanın dışına atmayı, Cihad, Allah için yapılacak en büyük iş, Görmenin İsmail'lik olduğunu, Anlamamak için, Bir sürü tiyatro uydurduk ya, Bunun neticesi olarak da, Ne İsmail işe yaradı, Ne İbrahim işe yaradı, Eridik gittik, Neredeyse, Camilerin alt katları, faizli bankalara kiraya verilecek hale gelindi zina zina normal eylem haline getirildi yalan diye bir ayıp kalmadı insanların Allah'tan sonra en çok itaat etmeleri gereken ve önlerinde diz çökmeleri gereken anaları Babaları olduğu halde Annelerini babalarını Üç gün önce tanıdığı Sevgilisine Çiğnetecekleri kadar Ana baba isyanı olan bir toplumda Bir de başörtüsü Müslümanlık olarak O kızların kafasında durdu Münafıklık Damarlarda Hastalık değil Damarın kendisi haline geldi Anneyi babayı çiğnemek Allah'ın Kur'an'ını sadece cenazelerde okunur, kitap haline getirmek, bir üzüntü kaynağı, esef verici bir hastalık olmaktan bile çıktı. Neden? İbrahim yanlış yere oturtulduğu için, İsmail yanlış yere oturtulduğu için, İbrahim 80 yaşındaki, ihtiyar hali, 80'den de fazla, o yaştan sonra elde ettiği, biricik yavrusunu, biricik yavrusunu, kundaktayken, bugün, tavaf edilen, üzerinde tavaf edilen, Kabe'nin arazisinde büyüttü üstelik. Allah, ilk su olarak İsmail'e, zemzem içittirdi. İlk zemzemi, kana kana içen, İsmail ve anası oldu. Öyle biberonla, Uydurma sütle büyümüş bir çocuk da değil. Yeryüzünün, Cennetten gelmiş suyuyla büyüdü. Baba, Allah'ın en teslim olmuş kulu. Ana, Rabbin emrettiyse zarar yok, Diyen bir ana, Öyle bir çocuğu, O yaştan sonra elde edilmiş bir çocuğu, Kurban etti. Etmekte tereddüt etmedi. Üstelik de çocuğu yatırırken Yüzünü toprağa doğru yatırdı ki Ağlar Ben de üzülürüm kesemem diye korktu Yüzüstü yatırdı çocuğu yatırırken Bunu yaptı İbrahim Ama biz kurban bayramında Bunu bir hikaye olarak Dinlemekten arlanmadık Tabi bu hikayeyi Dinlemekten arlanmayınca da Çocuğumuz Çocuğumuz zeki ise onu hafız yapmayı şeriat ilimleriyle yetiştirmeyi ziyan gördük ama yaramazsa bir koleje girdiğinde masraf etmeye değmeyecekse Allah o hafız olsun dedik o hafız olsun hurdaları defoluları Allah'a uygun gördük neden? İsmail'ler Kesim mezbaane masalı ya zaten. Müşrikler de Mekke'de böyle yapmıyorlar mıydı? Müşrikler de <gülüyor> dişi keçileri Allah için kurban edip erkek keçinin tekenineti daha iyi olur, bunu kendimiz için kurban edelim demiyorlar mıydı? <gülüyor> Kardeşler. İşte afetimiz budur. Bu sadece İbrahim'in, İsmail'in hikayesini anlama mantığımız değildir. Bu, bütün Kur'an'ın özüne bakışımızdaki mantıktır.